Evet. Ee, bidat-ı hasene nedir? Bilgi verebilir misiniz? diye bir soru var. Şimdi bidat dinin aslında olmayan Peygamberimizin zamanında bulunmayan ve sonradan çıkmış şeyler hmm. demektir. Hasene de iyi güzel demektir. Şimdi mesela Peygamberimizin zamanında minare yoktu. Evet. zamanında camide halı yoktu. Mesela Peygamberimizin zamanında camilerin kubbesi yoktu. Evet. Şimdi bunlar işte güzel, iyi şeyler. Yani bir daha tarz sene bu. Mesela peramerimiz zamanında mevlüt okutma diye bir şey yoktu. Değil mi? Yani evet. peramerimizin hayatını anlatıyor. Zaten e, sağlığında hani Süleyman Çelebi'nin mevlidini okuyoruz. Orada salatü selam getiriyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Zikir yapıyoruz. E, peramerimiz zamanında bu, veya daha sonraki dönemlerde böyle bir şey yoktu. İşte bunlara bu tür şeylere, İslam'a ters olmayan ama e, aslında da bulunmayan Allah'ın ve Peygamber'in emretmediği e, ancak dine de ters olmayan şeylere bir daha tersen ediyoruz. Yani Allah bize minare yapın demiyor. Peygamber'imiz de dememiş. Yasak da değil. Yapıyoruz. Bunu din adına yapıyoruz. ezan evet. okumak için yapıyoruz. E, bu bu bu çok şeylere dönüyorum.